Evet Açık Radyo'da Açık Dergi'yi dinliyorsunuz. Canlı yayında saat 19.02 oldu ve önemli bir film festivalinden bahsedeceğiz. Evet Film Kadın Film Festivali bu hafta sonu başlıyor evet. İstanbul'da. 17 Mart'tan 22 Mart'a kadar İstanbul'da sonrasında her zamanki gibi yola çıkıyor. Bitli, Sinop ve İzmir'e gidecek ee, çok kalabalık ve önemli bir seçkiyi de e, ev sahipliği yapan bir film festivali. Konuyla ilgili geçen sene de e, konuk olan festival ekibinden Melek Özman şu anda telefon attığımızda. Melek Hanım merhabalar. Merhaba. Merhaba. Hoş geldiniz programa. Hayır. Evet. Filmor'un web sitesindeki çağrı ile başlayalım esasında. Merhaba başlığını taşıyor bu çağrı. Her merhaba umuda teşnedir ya da biz de her merhabayı umutla söyledik demişsiniz. Zor geçen bir yılın ardından yine selam ediyor. Filmor daha dün esasında Kadıköy'de büyük bir yürüyüş yapıldı. 8 Mart e, gösterileri sırasında Kadıköy'de e, saldırıya uğrayan kadınlarla dayanışma evet. amacında zor geçen bir yıl diyoruz. Zor geçen her bir günden bahsedebilir esasında. E, kadın hakları konusu perspektifinden baktığımız zaman. Evet, duayasıyla duvesi, Filmbor e, aciliyetini bir kere daha hissettiriyor. Bugünlerde 17-22 Mart tarihleri arasında biz e, öncelikle bu e, senenin şimdiden Festivalinin önemli temalarından ve belki bölümlerinden bahsetmenizi isteyerek başlayabiliriz söyleyeceğim. Şey. Tabii ki ya yani her gün öyle ama biz bir yıl boyunca. Ee, yeni festivalin temasını düşünecek yani nasıl bölümler yapalım ne diyelim bu yıl e, festivalin sözünü olsun diye konuştuğumuzda bütün bir yıla bakıyoruz ve hani gerçekten bu yıl e, bu tanıtım filmini filmler, filmimizi görmüşsünüzdür işte Hı. görünmez yani hani yok sayılan hem zemin kadınlar var filmde hani gerçekten hepimiz yer yer bütün bir yıl kendimizi böyle hissettik çünkü e, hayatımıza bedenlerimize dair kararlar hakikaten hiç kadınların fikri sorulmadan sanki bir yerlerde birilerine tasarrufunda alınabilirmiş gibi tartışıldı. Biraz festivali onu görünür kılmak istedik ve bölümlerimizi de öyle hazırladık aslında. Evet. Bizim Kadınların Sineması bölümümüz var. Son yılın ya da yılların filmlerini bu bölümde derliyoruz. Yine bu filmde Türkiye'den ve Dünya'dan bu bölümde bir film var. Evet. Onun dışında Bedenimiz Bizimdir bölümünü yaptık bu yıl. Çünkü bedenimizle ilgili çok fazla şey tartışıldı. Yine bizim dışımızda. Yine kadınların bütün karar hakkı yok sayılarak. Evet. E, Bedenimiz Bizimdir bölümünde derlediğimiz filmler var. Ee, onun dışında kendine ait bir cüzdan bölümümüz var. Kendine ait bir cüzdan bölümünde biz kend, e, Virginia Vuf'a tabii ki selamla bu ismi verdik. Kendine ait bir oda, kendine ait kararlar, kendine ait bir hayat istiyoruz biz. Bunun içinde kendimize ait cüzdanlarımız olması gerçekten çok önemli. Çünkü biz e, kendimize ait bir paramız yok. E, kadınlar dünyadaki Üretim büyük kısmını yaparlar, üstüne düşeni yaparlar ama dünyadaki gelirden işte pay yani dünyadaki sermayeden ya da evet. biriken her şeyden çok az payımızı alıyoruz. Hı hı. Çünkü bir, bir sürü işi gönüllü yapmak zorunda kalıyoruz. Yani gönüllü addedilerek yapıyoruz. Evet. Dolayısıyla bütün bu ekonomik zorluklarla ilgili filmleri bu bölümde derledik. Hı hı. E, toplu gösterimimiz var iki toplu gösterim evet. bunlar böyle biri Türkiye'den biri Almanya'dan 200 akı yönetmen gerçekten Yeşim Ustaoğlu ve Doris Story Dori toplu gösterimleri var ikisinin de beşer Yeşim Ustaoğlu'nun alt filmi bu bölümde izlenecek yani Hı -hı. Iı, artık hani hepimizin en çok izlemek istediği filmler diye bu kadarını derleyebildik evet. ee, onun dışında yine cinsiyetler bölümümüz var bu yıl Amerika'da bir kuruluş var bunun Max Movie adında. Hı hı. İlk yılımızdan beri dayanışma içindeyiz. Onlar da dünyada kadın filmlerinin dağıtımcılığını yapıyorlar. Kadın filmlerini derliyorlar. 40. yıllarını kutluyorlar ve onlarla birlikte özel bir seski yaptık bu Max dağıttığı filmlerden. Bunlar çok değerli kadın filmleri. Böylece program ortaya çıktı. İstanbul'da 15-23 Mart tarihlerinde olacak festival. İşte Göt İstanbul Modern ve Fransız Kültür Merkezi salonlarında izlenebilecek. Evet bir de cinsiyetler bölümünü belki ekleyebiliriz. Cinsiyetler bölümünde evet cinsiyetler bölümünde her yıl cinsiyet ve cinsel kimlik meseline dair değer filmler derliyoruz. Melda bir de bu senenin bir yeniliği var aslında uzun senedir yani 10 senedir herhangi bir yarışma ya da ödül kategorisini zaten özellikle uygulamıyorsunuz Mor Film, Film evet. Festivali'nde. Fakat bu sefer bir dayanışma ödülü koymuşsunuz Mor Kamera Umut Veren Kadın Sinemacı ödülü. Biraz bahsedebilir misiniz bize? Evet yani biz hep imtina ettik yarışmadan çünkü gerçekten kadınların böyle zaten birbirimizle rekabet içinde olmamız gereken olmamızın dayatıldığı koşullara doğuyoruz ama bizim dayanışmaya ihtiyacımız var. Hı. Biz de bir kadın filmleri festivali olarak bu dayanışma ihtiyacının sorumluluğuyla hiç yarışma yapmadık ve yapmayacağız da. Hı hı. Bilmiyorum ki belki hani yüz yıl sonra hala umarım bu festivali hı. yapmaya gerek olmaz artık bütün festivallerde kadın erkek eşitliğini hani eşitliğinin de yansıdığı programlar yapılır hı hı. Ee, böyle. ...böyle bir festivale gerek olmaz ama... ...yani biz bu koşullarda yarışma yapmayacağız. Hı hı. Ama biz ayanışma ödül vermek istedik aslında. Çünkü... Bilmiyorum belki biz bu konuda çok fazla umutluyuz ama bütün göstergeler aslında umuttan öte böyle bir durum olduğunu gösteriyor ki yeni bir kuşak başka bir dille sinema yapan kadın yönetmenler var Hı. çok çok feminist bir bakış açısıyla filmler üretiyorlar ve özgün bir dilleri var. Biz bunlara böyle küçük bir dayanışma gösterebilmek istedik ve küçük bir maddi olanak da biriktirdik bunun için ve hani sonraki filmlerini yapabilecekleri küçük bir destek vermek istedik. O yüzden de bu yıl Buradan itibaren olanağımız olduğunca bu işte mor kamera umut veren kadın sinemacı ödülünü vereceğiz. <Gülüyor> ya Tabii ki jürisiz hani böyle bir film seçme üzerinden yapmadık ama ilk filmlerini yapan yönetmenlere ve temalarına bakarak bu yıl zaten hani tek film öne çıktı. Umarım her yıl tek film öne çıkar da işimiz kolay olur. Çünkü böyle jüriler kurmak, filmleri yarıştırmak falan gibi bir şey istemiyoruz. Evet. Belki hani daha net kriterlerle <Gülüyor> en genç kadın sinemacıya bile verebiliriz. <Gülüyor> ama bu yıl zaten te kadar vardı neredeyse ve bu yılın ödülünü Derin Nefes Al filminin yönetmeni Başak Büyükçelen alacak açılış gecesinde. Hı, Başak Arka. Büyükçelen. Aslında biraz önce söylediğiniz e, açıdan epey önemli yani umut veren kadın sinemacı dediniz çünkü film bir yandan hani kadınların sorunlarını anlatan filmleri bir yandan da kadın yönetmenleri odağına taşıyor uzun süredir ve e, belki buradan şeye de geçebiliriz aslında bir yandan e, dayanışma sağlamak bir yandan da belki de henüz eline kamera almamış kadınları da e, çekebilmek için bir arada olabilmek için bir, bir takım atölye çalışma da düzenliyorsunuz. Evet. Kısa film atölyesi var mesela. Biraz nasıl etkinlikler olacak? Onlarla ilgili de kısaca bilgi alabilir miyiz sizden? Biz aslında festival dışında sinema atölyeleri yapıyoruz. Çünkü hani e yani Filmor sadece üretilen filmleri gösteren bir yer olmadı hiç. Yani festival yapıyor bir taraftan. Bir taraftan sinema yapıyor. Kadınlara ekipman ve ekip desteği veriyor. Yani kadınların bu alandaki üretimlerinin, kadınların sinemasının daha güçlü olmasını dileyen de bir yeriz. Böyle bir dayanışma alanı aslında. Dolayısıyla yaptığımız atölyeleri bir tane festivalde de kısa film atölyesi yapalım dedik. Hı hı. Çünkü atölyelere de her zaman çok talep oluyor ve biz her atölye yaptığımızda neredeyse bütün katılımcılar belli oluyor. Yani bir süredir bekliyor oluyorlar. Festivalde ama hani bizim çevremizde çok da hani iletişim alanımızda olmayan belki ama çok sinema yapmayı dileyen kadınlar için de küçük bir olanak olsun diye kısa film atölyesi yapıyoruz. Kısa film atölyesi dışında beden atölyesi var ve beden atölyesinin sözü şöyle bir şeydi hazın erkek yemen kurgusunda bedenimizi tanıyor muyuz sadece kadınlara açık sadece bu atölye sadece kadınlara açık hı hı. diğer bütün etkinliklerimiz herkese açık orada da biz kadınlar böyle biraz işte bedenimiz ne kadar tanıyoruz diye birlikte konuşacağız ee, onun dışında toplu film okuma var. İşte iş Mustaol'un araf filmi üzerine konuşacağız Hülya Uteröverle birlikte. <gülüyor> İzmir'de bir panel olacak Bedenimiz bilim bizimdir adıyla. Tabii ki her zaman olduğu gibi işte hani. Ne bileyim ben Türkçedeki adını bilmiyorum masterclass ama biz ona yönetmenlerle buluşma diyoruz. Hani usta yönetmenlerle birkaç kişinin evet. buluşup sineması üzerine konuşabildiği toplantılar aslında özetle. Hı hı. E, iki masterclass yani yönetmenlerle buluşma etkinliği var. İçim Ustaoğlu ve Doris Doğru ile. On dışında da tabii ki konuk yönetmenler olacak dünyanın her yerinden. Onlarla da seanslardan sonra söyleşiler. Ve son olarak da kapanışta, hadi orta, o da maalesef gelerek selleşen Altın Bamiye ödülleri verilecek. <gülüyor> evet, Altın Bamiye ile 5. Altın Bamiye ödül törenledim. Evet, son evet. ericek film var. 15-23 Mart dediğiniz 3 mekan var benim bildiğim kadarıyla. Yanılırsan evet. düzeltin lütfen. Göte Enstitüsü, Fransız Kültür Merkezi ve İstanbul Modern'de değil mi? Evet. Üç mekanda hem etkinliklere hem de filmlere katılmak mümkün olacak. Ee, aslında bu, özellikle bu, böyle bir film festivalinde belki de cevaplanması çok zor. Bir, sorduğum zaman da her seferinde pişman olabileceğim bir soru Aha. ama mesela şöyle bir programa baktığımızda gerçekten çok fazla film var. Bir kısmını görme imkanımız olmuştu daha önce. Mesela ben uçtum sen kaldığını sayabiliriz. Hı. Yanı sıra e, Kürtaj oldum filmi. Yok Anasının Soyadı gibi epey ilginç filmler var. Sizden böyle belki çok kısaca e, hangi filmleri belki bir daha görme ihtimalimiz olmaz diye e, vermek istediğiniz böyle birkaç film var mıdır acaba tavsiye edebileceğiniz? Evet bizde bu soru bizim için en zor bir soru. En sevmediğimiz soru diyebilirim festival <gülüyor> ekibi olarak. Çünkü zaten gerçekten şöyle iyi bir haber var ki her yıl yüzlerce film başvuruyor. İlk yıllar böyle değildi gerçekten ama 300'ün üzerinde başvuru oluyor ve biz maalesef hani böyle en zorlandığımız bölüm olaraktan o filmlerden çok azını seçiyoruz. Çünkü biz çok az salonda, çok az sayı da film gösteren ve büyük bir festival olmak katiyen istemeyen tematik ve küçük bir festival olmak isteyen bir festivalist. Hı hı. O yüzden gerçekten bu 50 filmde katırılmasın. Hani bir arada görülsün diye seçiyoruz. E, çok zorlanıyorum ben öne çıkarmakta ama hani bölüm bölüm olarak söyleyeyim o zaman. Hani bedenimiz bizimdir ve e, e, şey bölümünü bu Max Movies seslisi bölümünü aynı zamanda da e, kendi ait bir cüzdan bölümündeki filmleri kaçırmasınlar diyebilirim. Çünkü bunları başka böyle şehre gelecek filmler değil bunlar. Çok Hı -hı. E, özel alanlarda izlenebilecek filmler. Onları kaçırmayabilirler ve tabii ki toplu gösterimleri... ...Dory Story ve Yeşim Ustaoğlu'nun filmlerini bir arada izleme olana kaçmaz. Hani arda arda izleyebilmek açısından. Hı -hı. E, özetle böyle. Hı -hı. Evet, Bitlis, Sinop ve İzmir'e geçecek esasında evet. festival. E, filmler olduğu gibi orada da gösteriliyordu değil mi? Büyük ölçüde bir milyada. E, şeyde olacağız, İzmir'de olacağız. Sonra işte <Gülüyor> 6-7 Nisan'da Sinop'ta olacağız. 13-14 Nisan'da da Bitlis'te olacağız. <Gülüyor> e, orada iki günlük daha böyle e, kısa seçkiler yaptık. Öyle geçecek orada da festival. Evet, festivalin gerinde dolaşıyor olması, daha fazla insana ulaşacak olması, daha doğrusu daha fazla insanın festivale ulaşacak olması da. Ayrıca zaten evet. iki günün hesabı da çok yapılmaz galiba. Evet yani zaten bu gezici festival bize aslında gezici festival diye başlamamıştık. İlk yıl sadece İstanbul'da yapmıştık. İkinci yıl bizim bunun müsebbibi Diyarbakırlı kadınlardır. Diyarbakır'daki ilk kadın örgütüdür. Dediler Diyarbakır'da gelmeyecek misiniz? Nasıl geliriz? Nasıl gelemeyiz? Onlar aslında her şeyi kendileri örgütlediler ve ikinci yıl İstanbul Diyarbakır yaptık. Sonra başka illerden kadın örgütleri de söyleyince biz işte hani o ildeki kadın örgütleriyle birlikte örgütlüyoruz. Hiçbir yere böyle alıp filmlerimizi film o tek başına gitmiyor. Evet. Hepsinde bir kadın örgütüyle ortağız. Ve gezici yani her yıl böyle talepler olduğu için biz de her yıl üçer dörder yere gitmeye çalışıyoruz. Ama sonrasında çok memnunuz gezici festival olmasından. Evet. Çünkü şey başka bir sinema izleyicisi çok keyifli geçebiliyor. Yani ne bileyim mesela Urfa'daki festivalde e, festival kapanışında şöyle bir festivali değerlendirelim dedik. Bir, bir başladık hepimiz dertleşiyoruz. Hani bütün bir, bir salon böyle gözyaşı döküp birbirine dertlerini anlatıyor filan. Öyle çok keyif, yani keyifli denir mi bilmiyorum ama gezici festivalde başka bir deneyim. Evet en Aynen. azından paylaşmayı artıracak bir e, durum haline dönüşmesi açısından değerli sanırım. Evet Merika Hanım gerçi siz topluca izlenmesi... E akılda tutarak bütün bu programı yaptık dediğiniz ama son olarak ben çok da aşina olmayan dinleyicilerimiz için iki retrospektiften birinin sahibi Doris Dori'den kısaca bahsetmenizi isteyebilir miyim? Yeşim Ustoğlu Görece değil evet, ondan çok daha tanıdık. esasında evet. Türkiye'de izleyici için ama Doris Dori'nin sineması hakkında neler söyleyebilirsiniz kısaca? Doris um, Dori Story, aslında filmlerinin bir kısmını şeyde gördük yani ...Türkiye'de gördük... ...sinemalara gelen filmleri var... <Gülüyor> Ama ya özetle biz e, ben yani kendi açımdan anlatabilirim böyle bir lütfen, e, lütfen. şey değil tabii masum bir şey değil ama tabii doğru. Çünkü kadın erkek ilişkilerine mizahi gözle bakmasını ve oradaki bütün o geleneksel yapıyı kırmasını ben çok seviyorum filmlerinde. Başka bir başka bir bakış açısı var ve bütün bu kadın erkek ilişkileri bize bazen çok ağır gelir ama hakikaten dalga geçilecek kadar da karikatürdür. Yani hani kabul edilmiş bu gerçeklerin altında da. E, eğer bu kadar ağır sonuçları olmasaydı hepimizin güleceği bir yanı şey vardır yani hı hı. klişe vardır... Dolayısıyla bu klişeleri ortaya çıkarmakta çok usta bir yönetmen ve başka bir mizah dille de kadın erkek ilişkilerini yeniden kuruyor, var olan yapıyı kırıyor. Hı -hı. Ben onun filmlerinde en çok bunu severim. Hı -hı. Dolayısıyla zaten bir usta da aynı zamanda edebiyatçıdır. Yani yazdıkların yazdıklarını okumak da çok keyifli. Benim birkaçını okuma olanamım oldu. Hı -hı. Ama filmlerini gerçekten hani kadın erkek ilişkilerine biraz böyle o hep ezber ettiğimiz ve bize sanki başka yolu yokmuş gibi gelen bütün o kadın erkek ilişkilerindeki saçmalığı Doris Törnün gözüyle görmek keyifli olacak. Evet. uluk kadın berberi, kiraz çiçekleri, kimse beni sevmiyor ve erkekler isimli filmleri gösterecekmiş Doris Törnün. Evet, Melek Özman'la konuşuyoruz. Film O Kadın Festivali, Kadın Filmleri Festivali bu hafta sonu başlayacak. Mor Kamer Umut Veren Kadın Sinemacı Ödülünden bahsettik. Bu sene ilk defa verilecek bir dayanışma ödülü. Kadınların edilgen, geleneksel, cinsiyetçi olmayan temsillerine, muhafazakar atayakir baskının kıskacından, kadınların öznelik, öznerlik, direnç, eylem ve düşlerine alan açan filmlerin yönetmenlerine verilecek dendi ki o da belirlenmiş zaten bu sene içerisinde de. Evet, Kadınların Sineması, ana bölüm, bedenimiz... Bizimdir, kendine ait bir cüzdan ve cinsiyetler bölümleri de az evvel saydığımız iki retrospektifin dışında tekrar edebileceğimiz ana başlıklar da üç mekanda izlenebilecek. Biz çok teşekkür ediyoruz. Merhaba Hanım katıldığınız için programımıza. Ben teşekkür ederim desteğinizi. Sağ ol, Görüşmek üzere. Hoşçakalın.